Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bu kaydı Almanya'daki bir dostumla gerçekleştiriyorum. Doktor İpek Wiesmann. Birazdan size kendisini tanıtacağım. Ama şu anda e, Almanya'nın kuzey Batısındayız. Münster e, kentini bilirsiniz e, muhtemelen. Münster'de de 10 yılda bir düzenlenen sculpture project, büyük heykel projesi etkinlikleriyle anılan bir kenttir. Hatta bundan 5 yıl önce gerçekleşen son edisyonunu da dostum İpek Wiesmann birlikte gezme fırsatı bulmuştum. 5 yıl aradan sonra Almanya'nın bu bölgesine tekrar geliyorum. E, bu kaydı açık radyo dinleyicileri için Münster'e 30 kilometre yakındaki bir bir şehirdeyiz. Küçük bir yerdeyiz. Birazdan zaten İpek'ten burayı bize anlatmasını isteyeceğim. Bilabek'teyiz. Buluşma sebebimiz de şu. Öncelikle size Doktor İpek Weissman'ı biraz tanıtmak isterim. İpek bizim tanışıklığımız çok neredeyse 20 yıl öncesine İstanbul'a dayanıyor. İpek eğitimini, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Dramatürcü Bölümünde tamamladı. Orada akademik çalışmalar da gerçekleştirirken bizim yollarımızda İstanbul Kültür Sanat Vakfı. ...aklığında kesişmişti. Tiyatro festivalinde ve aslında başka festivallerde de görev alıyordu İPET. E, uzun yıllardır ama e, hem akademik eğitimini hem kariyerini Almanya'da sürdüren bir isim. Zaten buradan konuya girmek istiyorum. Akabinde de onun e, uzun yıllardır projelendirdiği, benim de dönem dönem takip etme fırsatı bulduğum... ...bir müze girişiminden bahsedeceğiz. Bilebek kentindeki Haymat Müzemi de Haymat Müzesi. Tamamen konsepti... E,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 Hala işte kamudayım ve e, o, o zaman başka bir şehirdeydim. Şimdi başka bir e, valiliğe geçtim. Münster şehrinin valiliği e, içerisinde entegrasyon temalı projelere bakıyorum. E, hani Kalem il Daire Başkanı yani Türkiye. <gülüyor> ülke... Entegrasyon Daire <gülüyor> <ayrı> Başkanı <gülüyor> oldu entegrasyon... Münster kentinde. E, bir isim bulabiliriz galiba. Türkçe çevirmesi çok zor çünkü daha farklı bir idari yönetim olduğu için burada.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 Bunun dışında kalan vaktimde de hı hı. <gülüyor> bulunduğum bölgede bölgeyi keşfetmeye ayırıyorum. Ben çok seviyorum keşfetmeyi. Zaten dramaturjiden de olduğum için...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 bu cevaplardan hikayeler oluşur, bu hikayelerde de mutlaka müziğe konmalıdır gibi bir noktaya geldi. Muhteşem bir ekiple gerçekten bir buçuk seneyi süren bir çalışma yaptık. Ve insanların bura, burayla kurdukları iletişimi anlatan hikayeleri müzeye koyduk. Harika. E şimdi tabi Almanya federal bir yapı olduğu için, çok da desantralize edildiği için...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 var. Sözlü tarih dediğimiz Bu konu çok geçerli. İşte sen bunları kayıt altına almışsın.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 <Gülüyor> ee, dediğimiz şey şu hikayeleri mekanlara bağlı seçtiğimiz için yani herkese sorduk Bilebek'te yaşayan e senin en sevdiğin mekan neresidir e en çok gittiğin gördüğün yer neresidir diye sorduğumuz için onların söyledikleri mekanlar müze mekanlarını oluşturdular dolayısıyla bütün şehir bir müze oldu.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 Nasıl mekanlar var mesela bazı örnekler varsa 28'sini birden saymasan bile bunların belki kuşaktan kuşağa onları etkilemiş hep gittikleri belki çocuklarında gittikleri ya da ileriki yaşlarında kullandıkları e farklı farklı yapılar ya da mekanlar olsa gerek bunlar neler var içlerinde?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 Kilise, eskiden okul olarak kullanılmış, bugün başka şekilde faaliyette olan mekanlar da var. Bir de sokak ortasında bir bank var mesela. Çünkü işte oraya oturup da insanlara seyreden kişilerin hikayelerini anlatan bir bank da müzeye kurulmuş olabiliyor. Çok ilginç, beni gezdirirken gösterdin. Bir de bile bakayım, önde gelenlerinden birinin... E, villası diyelim ona, evlemek için biraz fazla iddialı bir yer. Onun önünde böyle bir pervane, büyük bir heykel, sanki bir e, pilota adanmış bir yer var. O, ve daha nezih, e, daha varlıklı kesimin oturduğu bir bölgesi anladığım kadarıyla Bila Bekir. E, mesela onun evi de buranın e, artık kültürel mirasına kaydedilmiş ve tarihe geçmiş oluyor. Mesela bu kişi kimdir, ne yapar, o nereden hayatınıza katıldı? Belki ondan da bahsetmek lazım. Evet. Yahudi kökenli bir aileden geliyor Züvenak. Buranın en zengin ailelerinden bir tanesi. Çünkü zaten fabrikaları var ve şey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 Biz daha çok hikaye soruyoruz insanlarla da bizimle konuşurlar diye düşünmüştük fakat herkes herkese tanıdığı için 12.000 kişilik çok ufak bir nüfetten bahsediyoruz dolayısıyla soyadlar tanıdık insanlar tanıdık çoğunluk akraba bazıları katılıp da bazı bilgileri vermek istemediler hmm. kimileri anonim kalmak istediler.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 ve katılımcı arasında hangi kadar şeyi görebiliyorsun bazı aileler böyle 5-6 kişiyle katılmış <gülüyor> yani biz büyük şehirde hani birimiz katılsa yaer diye düşünürüz ananın kalmak ve kalmamak arasında bu kadar direnç göstermeyiz diye tahmin ediyorum burada onu çok yaşadık 151 katılımcıya ulaştık Hatta son dakikada ay yok ben vazgeçtim Aslında vaktim yoktu da ha. ben pek anlayamadım ne istiyordunuz Aslında siz benden? Nerede geri çekip oldu. Fakat çok tatlı olan açılıştan sonra bu projeyi ben anlamamışım, bu gerçekten hoşmuş, e, mümkünse şimdi hikayemi anlatabilir miyim diye geri dönüşlerde yaşadık gerçekten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 İlginç olan her yerde mesela Büyük Katedral'in işte 1898 yılında inşasının yapıldığı artık hangi ustabaşına başına kadar çalışıldığına dair bilgileri elde edebiliyorsun. Bunlar zaten Bilabek'te pek çok noktada da görülebilen turist e, informasyon bürosundan elde edebileceğin bilgiler. Ondan sonra bunun yanında bir QR kod var. Sen bu QR kodu e, telefonunla ya da iPad'ınla okuduğun anda birden... E,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 Evet Hep bakanlıktan. bakanlıktan. yani hı hı. E, Ama Kuzey Renves Farye Bakanlığı'ndan hı hı hı gelen hı hı. fonla. E, zaten açılışımıza da e, bakan da geldi. E, kendisi çünkü bu projeyi görmek istemişler. E, şimdilik bildiğim kadarıyla Almanya genelinde böyle bir eşi benzeri rastlanmış bir proje değil. Ama... Lider olduğunu tahmin ediyoruz çünkü bakan da aynı şey söyledi hani bu projenin anlatılıp geliştirilmesini ve umuyorum başka yerlerde benzer projelerde yapılacaktır, ee, daha da geliştirilecektir. Ee, keyifli olan kısmı koronada bize gösterdi ki hani müzeyi dijital ortama aktarmak e, çok büyük bir başarı oldu. E, çünkü siz sadece müzenin 28 noktası var diyoruz Çelenk ama bir tanesine gittiğin anda zaten internet ortamına girmiş oluyorsun. Eve gittiğin zaman diğer noktalar hakkında da bilgi almaya ve onları dinlemeye de devam edebiliyorsun. Yani linke tıklayıp gezmek mümkün. Ee, tek sorunumuz müze şu anda sadece Almanca dilinde çünkü yerel halka hitap ediyor. Amacımız e, derneğimiz önümüzdeki senelerde İngilizce ve Hollandacıya da çevirip yapıp hani, e, bu bilgilerin daha fazla yayılmasına da galiba e, olanak tanımayı düşünüyor.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 misinizize kunst link Haymat müzeum diye bir link hı hı. E, belki tabi tıklaması için koyabiliriz e, ve oradan müzeye ulaşmaları mümkün En azından hani 28 noktanın şehir nasıl daldığını görebilirler. Ee, ve onun dışında tıkladıkları zaman hani e, dinleyebilirler, okuyabilirler. Almanca bilenleri özellikle tavsiye ediyorum. Tamam. Kunstlink olduğunu söyleyelim. Kunst, Almanca sanat demek. Link bildiğiniz gibi. Link Kunstlink sayfasına girdiğiniz zaman Heimat Museum diye de arattığınız zaman e, bununla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İpek Wisman'la birlikteydim. İpek çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben programcınız Çelenk. Hoşçakalın.